Öykülerimiz Ceviz oynamaya geldim odana Bir bahar akşamı Beyaz bulutlar arasından Dolunay yeryüzünü aydınlatıyor Bir gözüküp Bir kayboluyor Aşka susamış olanlar, aşka düşmüş olanlar, asılı aşka aşık olanlar, böyle gecelerde hep gözleri nemli gökyüzündeler. Kah bulut oluyorlar, dolunayın ışığını kapatan, kah ışık oluyorlar, ürkek. Türküler bu yüzden hep sevdaya yakılıyor. Sevda, budutlu gecelerin dolunaydı. Bir kere ürkek gösteriyor kendini ve bir ömür aşığını mebdun edip gölge oğlu veriyor. Karanlık değil, gölge deyip geçmemek gerekir. Siyahın içinde yeşil de vardır, mavi de, pembe de. Her bir sevdanın ismi ayrı bir renk. Bizim hikayemizin rengi yeşil. Hem de ceviz yeşili. Gesi, bürüngüş, dünya ceviz ağaçları hışıl, hışıl ceviz ağaçları acı yeşil, ceviz ağaçları çok yapraklı, sıra sıra ulu ulu ceviz ağaçlarının arasında dereler çaylar akar çok. Bu sene cevizler ne çok döktü maşallah baksana çırp çırp bitmiyor. Eee bu sene de çok dua etti büyükler bolluk bereket olsun diye. Baksana Rabbim verdi de verdi çok şükür. Vakti erişip mevsimi geldi mi Kayseri ve dolayları cevizden geçilmiyor. Torba torba ceviz çuval çuval. Aşıkla oynanır avuç avuç atılır yala. Mahalle aralarında ceviz evlerin diplerinde ceviz odalarda ceviz. Delikanlılar mahalle aralarında, genç kızlar evlerinin odalarında ceviz oynuyorlar, atıp tutuyorlar. Köyün sayılı gösterişli güzellerinden Hayriye yine ceviz oynuyor. Arkadaşlarıyla dışarıya taşan seslerini aldırmadan gülüşüyorlar. Varlıklı, mal mülk sahibi babası ölmeden evvel ne kadar isteyen olduysa da vermeye kıyamıyor bir evladın. Götünce de öbür aleme, bütün malı mülkü, tek evladı Hayriye'ye kalıyor. Malı mülkü olan kızı herkes ister ya. Düşünüyordun Uha, ahası ölmüş. Kızı Hayriye ortada kalmıştı. Ne düşünüyorsun ha öyle kara kara? Şu bizim Hayriye'yi, ne desem bilmiyorum ki. Bu kız kime gider, bu kadar mal mülk kime kalır? Bu yaştan sonra kızın kocasının yanında ırgat mı olacağım? Hanımı susar. Susar ya, aklındakini bilmektedir anı. Mal mülk bölünmesin diye... 22 yaşındaki kızı... ...daha 14'ündeki ...aklı beş karış havadaki oğlunu almak isterdi. Söyleme ...söylemeye cesareti yoktur. Oğlu Naci de... ...öyle deli dolu... ...aklı fikri ceviz ütmekte... ...bir hızla giren evin odasını. Baba, dolu ceviz üttüm. Mahalleyi kasıp kavurdum. Baban kurban olsun sana. Aferin sana. Benim aslan parçası oğlum. Azıcık büyüde, seni evlendireyim gayri. Ya ne dersin babam? Benimle eğlenmeyin. Ben gidiyorum. Eyvallah. Kadıncağız iyice anladı Nuha'nın niyetini mal mülk uğruna oğlunu zengin etme davasına hayriye'yi kurban etmek istiyordu. Hayriye pırıl pırıl hayaller kuradursun. Ağanın aklından geçen bunları evereyim. Nasıl olsa 5-10 sene sonra büyür. Ve ne de olsa zengin istediği gibi bir hatun daha alır. Pekuzağa gitmene gerek yok ha. Al oğluna kardeşinin hayriyesini. Esraf mı diyorsun hatun? Yani sen de benim gibi düşünüyorsun öyle mi? Hay yaşa sen! Tamam öyleyse hemen isteyelim kızı. İyi de yaşlarını da hesaba katıyorsun herhalde. Ne olacakmış canım? Zati olan yarın bir gün büyür denk olurlar. Sen bu işi olmuş bitmiş bil. Hemen isteyelim anasından Hayriye'yi. Karar verilir. Hayriye'nin anasıyla görüşülür. İstenir Hayriye. Usulen düşünelim cevabı verilir önce. Anası pek gönlü olmasa da... ...verir kızını. Uzağa gitmesindense... ...akrabaya vermek yedi çünkü. Varsın küçük olsundu. Ama Hayri... ...ya onun gönlü ne alemdeydi? Böyle bir şeyi kabul edebilir miydi? Şimdiye kadar... ...ne kimseyle bir göz göze gelişi... ...ne de hayallerine... ...bir yiğidi soktuğu olmuştu. Yüreği... ...candan... Yürekten sevmeye hazırdı bu yüzden. Gönlüme, bu deli gönlüme. içinde bir billur kıyamet, bir taze bahara hasret. Hem sevmeye hem de sevilmeye can dostlar. Hemen gençler arasında söz kesilir. Birbirine ısınsınlar diye... ...yalnız bir odada konuşacaklardır. Hayriye epeyce heyecanlanmıştı. Hep nişanlı kızların... ...tatlı hikayelerini dinlemişti çünkü. Beyaz sedir üstüne oturdu kız da oldu. Bu çocuk da hoş hani... ...kanım da kaynadı. Lakin neden ona bakıp durur yanında nişanlısı dururken? Al bu cevizleri. Bakalım kim kimi yutacak. Hayriye... Naci'nin cebinden çıkan cevizleri görünce başından aşağı kaynar sular döküldü. Bu ne biçim bir nişanlılıktı? Böyle mi olmalıydı? Ama yine de gönül vermişti bu deli oğlanı. Bir la havle çekti ve başladılar karşılıklı aşık atmaya cevizine. Bir o ütüyordu bir nişanlısı. Kızlar dışarıda odadan çıkmalarını bekliyorlardı. Hayriye'nin neler anlatacağını merak ediyorlardı. Naci, Hayriye'den üttüğü cevizlerin sevinciyle odadan çıktı. Ardından Hayriye. Ne oldu kız? Hayriye ne oldu anam? Niye canı sıkkın? Daha ne olsun. Odama ceviz oynamaya gelmiş olan Elimi bile tutmadı. Ceviz oyna. yine de gönül vermişti olan. Her ne olursa olsun evlenecekti onunla. Lakin daha ne nişanlısına? Ne de nişanlına doymuştu ki hayriye. Sultan Abdülhamit seferberlik ilan etti. Eli silah tutan her yiğit askere alındı. Nacide aralarında. Asker bayrağını burca diktiler. Küçücük yârimi asker ettiler. Ben doyamadım o yâri. Alıp gittiler. Yıllar geçer böylece aradan. Hayriye, güneşli penceresinin önünde... ...binbir nakışla ve hayalle bekler Naci'sini. Ama heyhat! İstanbul askerliğinden terhisle dönen Naci... Nişanlısını çoktan unutmuş. Yanında çırpı gibi bir İstanbul kızını gelin diye getirmişti. Yadırgıyarak bakmaktan, gizlice bir kuytuda ağlamaktan başkası gelmedi Hayriye'nin elinden. Hayriye boşa beklemişti. Ümit bağlayıp, hayal kurmuştu yıllardır. Bundan sonra ne küçük nişanlısına kavuşabildi Hayriye, ne de başka bir muradını. Bu hüzün bu sessiz feryat bir saz şairinin sazına dolanı verdi bir gün Radyo için uyarlayan Hülya Akar Anlatan Kaan Özdemir Seslendirenler Nuh Ağa Mehmet Can Nuh Ağa'nın hanımı Selda Atalay Naci Talha Bora Öge Hayriye Nur Ökten Köylü kız Müge Karayel Sivri Köylü kız Nuray Atasever Özelçi Prodüksiyon Serhat Karasu o Sivri Yöneten Ferman Karaçam Türkülerimiz, öykülerimiz